Öykünün önemli bir kısmına şahit olduğum çok değerli bir ismi, çok değerli bir dostum. Bugün konuk ediyorum bu programda ne mutlu bana ki. Bugün konuğumuz sevgili Ali Ercan Özgür. Ali Ercan, hoş geldin programımıza. Hoş bulduk sevgili Kenan. Merhaba dinleyenlere de sevgiler. Çok teşekkür ediyoruz. Yaşam Öykü'nü paylaşmayı kabul ettim. Bugün konuğumuz oldun. Az önce de söylediğim gibi öykünün herhalde bir 20 yıllık kısmını çok yakından biliyorum ve ayrı bir gurur, ayrı bir mutluluk bugün senin programda konuk etmek. Bunun için de sana çok teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Hem yaşama öykü olarak gördüğün için hem de yer verdiğin için çok teşekkür O zaman gel hadi yaşam öyküsünün başına doğru gidelim. En başına. Ali Ercan Özgür'ün yaşama öyküsü nerede, ne zaman, nasıl başladı? benim yaşam öyküm 1979 yılının 1 Haziran akşamı e, Cihangir'de başladı. Orada doğmuşum. Cihangir biriniğinde ama şehriminde büyüdüm. Böyle İstanbul'un eski sertlerinden. Şehrimin ismi önemli. E, i̇şte Şehremaneti. Osmanlı'da böyle o zaman belediye başka Şehremaneti'nin yaşadığı bölge Fatih böyle bölgesi diyebiliriz. E, benim için niye önemli? Mahalleler arasında, sokak arasında büyüdüm. Çünkü arka bahçede işte top topluya içinde top oynayarak e, havuzuna giderek İstanbul'da ilginç bir hikaye başlangıcı. Senin de söylediğin bir şehrimin e, o dönemin e, aslında e, şanslı nesillerinden, şanslı çocuklarındansın sen de. E, birazcık o dönem yaşadığın, çocukluğunda hatırladığın o semti, o semtin insanlarını, o doğup büyüdüğün aslında da hayata gözlerini açtığın kendini bildiğin yılları anlatır mısın? Nasıldı o yıllar? Ya tabii herkesin çocukluğu çok güzel oldu için yani bana da şimdi geriye doğru bakınca çok güzel geliyor o yıllar. Ee, i̇şte böyle Luna Park gazinosu vardı. O, oraya biz ne bileyim şey verdik. Böyle Luna Park'ta ilk oynamaya e, işte ağaçlara toplama vardı. İşte bilgelerden böyle bugün scooter dediğimiz şeyleri bilgelerle yapardık ahşaplardan. İşte üfürük atma vardı. Mahalleler arası böyle rekabet vardı. Üst sokak, alt sokak, maçlar, abiler, ablalar, işte sokakta oynanan seksekler, yakan toplar, lastik atlamalar... Okay. <laughs> ne güzel. Dediğim gibi şanslı şanslı bir jenerasyon bizim bizim jenerasyonumuz belki e, ya yani o yıllara doğru baktığımızda herhalde o mahallenin çocuğu olmak, mahallede büyümek ve aslında senin de söylediğin gibi birçoğumuz için de eve dönüş vakti, havanın kararması, işte akşam ezanı dolayısıyla o yılları geride bırakan işte teknolojiden günümüzün çocukları kadar teknolojiyle arası e, sık olmayan ama o doğallığın içinde de çok farklı deneyimler elde eden bir çocukluk. Okul hayatı peki nasıldı? Okulda nasıl bir alerjin özgür vardı? Ya okulda... E, şimdi ufak kızım da var 8 yaşında. İnsan tabii çocuk olunca kendine de dönmeye başlıyor. Ben de böyle miyim Ya. Hep böyle özellikle böyle sanata üretmeye odaklı böyle bir şeyim vardı ilkokuldan itibari. İlkokuldan dörtte böyle dört kişi müzik grubu kurmuştuk, teatral bir şeyler deniyordu ama ilkokul böyle e, onlara çok imkan tanıyan bir ilkokul değildi. Yükseler Möret'in görse ilkokuluydu. İlginç şekilde ilkokul 3'e kadar bizi okutan hocamız çok ilginç şekilde. Şehremin aneyini verdim ya Şehremanetli Belediye Başkanı falan. Evet. Ee, i̇lkokul 3'e kadar beni okutan hocam Mustafa Göçküncü onu da almış olayım. Ee, i̇lk defa kurulan Gürpınar Belediye Başkanı. Belediye Başkanı adı yoldu sonra Belediye Başkanı oldu. O yüzden de bizi bırakmak durumunda kaldı. Evet. Ee, i̇lkokul Hayati o yüzden sonrasında böyle iki tane değerli kadın öğretmenle geçti. Ee, sonra da, da ortaokul ve yılları başladı. O zaman da yine hem böyle tiyatro yapma hem de basketbolla uğraşmaya başladım. İllik içinde. Hatta ortaokul Türkiye üçüncüsü olduk. Ee, o yüzden basketbol, futbol sonra futbolduğunu böyle bir yurt dışı gittik. Yani hayatım böyle spor, tiyatro e, ve şehir üçgeninde e, geçti diyebilirim okulu öğrenmek. Ama basketbol hayatımın iç, için yeni bir takımın parçası olmak yazgıç antrenmanlar olması, eve git, antrenmana git, geri gel, ders çalış falan. Böyle bir aslında tempolu bir hayatı hep oldu. Yani sokaktaki tempo bu sefer okul değilim ve sporun olduğu bir tempoya dönüştü benim için. Ne güzel. Aslında aktif geçen öğrencilik hayatı. Anladığım kadarıyla okulda da başarılı bir Ali Ercan. ama bunun yanı sıra e, sportif faaliyetlerde, sosyal faaliyetlerde de var olan bir Ali e, Peki gün geldi, lise bitti. Sonrası <gülüyor> neler oldu? Baya Aynen güzel dedin okulda başarılı olduğunu zanneden Ali Erkan diyebiliriz ee, bizim zamanımızda bu kredili sistem falan vardı üniversite yani jenerasyonlar böyle bir süre eğitim sistemi geldi ya, hepimizin başına herkes aynı sistemden mezun oldu ben de aslında okulum böyle erken ben de bitirdim ee, ama sonra istediğim üniversiteler olmadı yani İstanbul içinde üniversite istiyordum ee, o puanları tutturamadım o yüzden aslında o bir böyle ilk hani böyle başarılı Evet. Ee, ilk üniversiteyi kazanamadım. O bende böyle bir üzüntü yarattı açıkçası. Ee, ama bir bana çok iyi geldi. Yani kendini tanıma, ne istediğini bilme, hayatı düşünme. Ee, yani o zaman yarış işte böyle vakıf üniversiteleri yok, rekabetçi bir ortam. Hani böyle kendini bulmakla, anlamakla ilgili geleceği düşünmekle ilgili hem zor ama hem de e, keyifli bir e, yıl geçti. Sonra da böyle istediğim bir bölüme girdim. Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler okumak istiyordum. Ben de televizyon sinema okumak istiyordum. E, e, orası oldu. E, sonra da e, şansım hani hani sergimiyle alakalı bir o zaman denk gelmişti. Bir sefer karşı tarafta ki üniversiteyle beraber Marmara Üniversitesiyle ve Kadıköy'le beraber başlayan bu yeni hayat neler getirdi neler oldu sonraki evrede. Ya iki yıl annemin halısı vardır. Ee, onu da rahmetli analım sadece Allah. İki gün böyle iki yıl onunla kaldım böyle onun evi bizim okula çok yakındı. Ee, onun arkadaşları yedirdi. o mantı sarardı ee, falan çok tatlı bir e, hem eski jenerasyonları böyle tanıdığım ama hem de Anadolu'dan gelen birçok arkadaşla tanıştım Çünkü böyle e, orta okul sene gittiğim okul Bakırköy tarafındaydı. Daha böyle Bakırköy, Yeşilköy da yaşayan insanların olduğu ben şehrimde zaten böyle doğup büyümüş yaşamış bir insanım. Böyle farklı hayatları, farklı e, kent e, nelerler deneyimlerini varlık ve yokluklarını aslında gözlemleme imkanım oldu. Onların çok farklı değilim o zamanlar ama üniversitede birlikte Anadolu'dan gelen birçok arkadaşı tanımakla hayatıma yeni şeyler yani bir yandan Göztepe'de, Bağdat raddesinde oturuyorum. İşte annemler şehrimden bakışa taşınmış. Yani öyle 2000'lerin başı, 90'ların sonunda o Türkiye'ye gelen de yeni değişim dalgasıyla böyle bir işte teknoloji falan onların yeni hayatımıza gittiği dönemde ki Hani Üniversite bir falan bir cep telefon oldu. O da evlik akıllı telefonlar falan da yok. Hala iletişimin böyle manuel yürüdüğü işte internetle böyle şeyle bağlanan böyle cızızız diye bağlanan dönemde okulda vardı. Evde bilgisayar da yoktu falan. Ee, bir yandan işte teori, pratik, işte okul bölüm. E, o dönemde de hayatıma bu sefer hani spor çıkmıştı artık hayatımdan o zaman. Devam edemeyecekti. E, bu sefer de öğrenci kulübü girdi. E, orada bir öğrenci kulübü Marmara Society e, e, diye işte, fakirte kulübünde işte, kariyer gününde firma rekbili. Benim sosyal projelerle daha çok tanıştığım e, bir hayat başladı. Diyelim üniversite kampüs hayatı. Yine sosyal bir hayat ama yine o sosyalliğin içerisinde koşturan bir Ali Ercan. E, <gülüyor> peki o üniversite hayatındaki o sosyallik ee, nereye sürükledi öykü? Ya o zaman da yine hani mahallede anlattım ya işte büyükler vardı işte küçükler falan yine orada da üst dönemler ile beraber onlardan öğrendiğimiz işte bugün Emre, Miran abi falan Orhan diye sayacağım büyükler ondan sonra işte şey bilmem, şimdi isimlerini hatırlayabildiğim kadarıyla onlardan böyle bir öğrenci kulübü yani öğrencilerin nasıl hakları için çalıştı. işte ...firmalar ve öğrenciler o zaman CV... ...çünkü bugünkü gibi böyle... ...kariyer netler, LinkedIn'ler falan yoktu... ...gelemeksel şeydi... ...öğrenciler kolipleri CV'lerini verildi... Şirketlerin verdiği başvuru formları vardı onları doldurur staş için falan. bir de dönemde dönem konuklar alınırdı falan ama orada şöyle ilginç bir şey başladı Kenan bunu belki de söyleyebilirim ki girişimcilik dediği bir şeyle o zaman tanıştım ee, kulübün bir e, fikri olan e, indirim kartı böyle üniversite kartı bir indirim kartı yaptık ve o sene biz onun büyük, üniversite 1'deydik de büyük 3 sınıflarında böyle onlara daha iyi. ama bize böyle projenin parçası olur fikri veren olunca ee, bir indirim kartı yaptım. Bizim orada boya rolling nerede çıkart vardı. Biz onu ona sattık. Yani üniversite birde böyle bir hani böyle bir ürün yapıp onu şimdi geriye sarınca böyle bakabiliyoruz. Girişimcilikti ki. Ama o zamanlar akdenet girişimcilikte görmüyorduk. Yani biz bir öğrenci projesi yaptık ve işte okul tabii. E, işte ne bileyim hocaların kütüphane odalar falan çok iyi durumda değildi. Biz de kulüpler zaten onlar için çalışırdık hani böyle genel olurdu falan. Ama şunu öğrendim yani özel sektöre veya kamu kaynaklarına başvurup bunu işte bir para kazanıp artı değer kazanıp bunu yine aslında okul için okula fayda için harcamakla ilgili bir döngü öğrendim. Oradan da işte o indirim kartını yapınca ve bir para da alınca biz kişisel olarak da işte bu anlarda işe girdik. Yani ilk defa üniversite 1'de böyle bir e, sonra 3 sene sonra yani biz onun 1 sene çalıştık ama sonra bu oyunu öyle bir şey sattı. Yani burada da sünür <gülüyor> önemli olur ama eski geçmiş Evet. Onları diye. istersen e, yani, selam evet. etmeden devam etmeye çalışalım. E, yani de. üniversite yıllarında yaptığınız aslında e, o projeyle o indirim kartıyla birçok aslında hani Aynen. bunu bir markaya sattınız sonrasında buradan artık geliştirdiğiniz fikirlerin aslında paraya dönebileceği Bunların birleş modeli olabileceği belki de ortaya çıktı. Ee, üniversite yaşamı sonra sona erdi mi? Devam etti mi? Neler oldu? Devam etti ama artık böyle iki e, aynı çalışmalarla uğraşınca bir de kendim de onu fark ettim. Yani böyle bir iki sene yeni bir şey yaratıp o zaman oturuyunca ben sıkılıyorum yeni bir şey yapmak istiyorum. Onu fark ettim. E, o zaman da tabii ulusal seçilere öğrencisi olarak biraz alanla ilgili çalışmalar yapmak istiyorsun. Ben bir de lise girdi böyle habitat zirvesinde gönüllü olmuştu. Lise öğrencisi böyle çevirmen bizim lisede hatta o zamanki Esaylı Belediye Başkan Yardımcısı'nın işte e, bizim okuldaydı çocukları falan e, oradan böyle hepimizi abitat zirvesinde e, işte çevirmen gönüllü e, lise öğrencisi olarak çalıştırmışlardı. O zaman abitat derneğiyle tanıştım. E, tekrardan yani benlik olarak kurulmuştu. E, orada benlik böyle, böyle öğrencilik yapmaya başladı. Bu Ursalsı bir konferanslara Avrupa Birliği değişmiş bir onları bir silsile toplu, bu temsilen gençliği temsilen katılımı gibi yerinden indirken konseyi gençliğin katılımı gibi yani aslında işte o şehre miniden, işte Göztepe'ye taşınan hikaye, işte Avrupalırdan insanlarla arkadaş olmakla ilgili birden. Anadolu şehirlerini ve yurt dışını e, gezme, işte gençlik aktörü için çalışma üzerine bir yine projelerde yolculara devrildi muhteşem bir yolculuk. Bundan sonrasını çok daha net bildiğim için biliyorum. Ee, şimdi süremiz de hızlı ilerliyor. Çok az zamanımız kaldı aslında Ali Ercan. O yüzden birazcık daha hızlanarak aktarmanı rica edeceğim. Ee, Habitat'la beraber başlayan, Habitat Zirvesi'yle beraber başlayan sonra da dernekleşen Habitat Derneği ile beraber. Senin de söylediğin gibi Anadolu'nun farklı coğrafyalarında birçok gencin karar alma mekanizmalarına katılımı için işte gençlik meclislerinin kurulmasından tut da birçok e, gençlik organizasyonunun vakti e, var olması, güçlenmesi için e, yıllarca gönüllü olarak destek vermeye başladım. Aynen. Bu çalışmalar sonra nasıl ilerledi? Neler oldu? Valla işte yine o dönemde Habitat'ı özel sektörle tanıştırıp orada yine kamu kaynaklarını, özel sektör kaynakları için buldum. Sonra İngiltere'ye yüksek lisansa gittim. Bu işlerle uğraştığım için bir burs aldım. Yüksek lisans bursu İngiltere'de de Birmingham Üniversitesi'nde yönetişim ve kalkınma yönetimi yüksek lisansı yaptım tez konumda insani yardımların yönetimi üzerindeydi. Sene 2004. <gülüyor> Uluslararası yardımları yönetimi çünkü problemli bir alandı. Koordinasyon problemli ki bugün hala var tüm dünyada. Onlar üzerine bir tez yazdı. Bunların yönetimi üzerine. Daha iyi nasıl yönetilir bu yardımlar üzerine. Sonra döndükten sonra da işte Uluslararası Belediyeler Birliği, Türkiye Eğitim Önleri Vakfı, Türkiye Kurumsal Sosyal Soluk Derneği, işte Türkiye Ekonomik Sosyal Etkiler birçok yerde aslında dernek, vakıf e, proje deneyimi yaşadım diyelim. E, farklı kurumlarla işte Birleşim Netlerle, Dünya Bankası'yla e, bunlarla yolculuk devam ederken doktora e, yolculuğu başladı. Doktoram yerel yönetimler üzerine yani, yani şehrimle başlayan hikaye peynirler üzerine yolculuk devam ediyor diyebilirim. Ee... Bu yolculuk devam ediyor mu? bu yolculuğun önemli e, detaylarından bir tanesini e, burada analım, beraber paylaşalım evet. da. İhtiyaç haritası. Evet. Bu projelerden bir tanesi aslında sivil toplumda geçen yılların e, ve o proje deneyimlerinin sivil toplum deneyiminin aynı zamanda az önce de bahsettiğim gibi Yüksek lisans Eğitiminin, doktora Eğitiminin hepsinin aslında yıllar içinde birikiminin bir sonucu olarak Günün birinde bir de ihtiyaç haritası projesi ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Nasıl oldu? Bugün neler yapıyor? Ya çok teşekkürler bunu hatırlattığın için. Zaten ihtiyaç haritası artık hayatımızın bir parçası oldu. E, 2014 yılında e, bu fikri ürettik. Mert, Fırat'la konuştuk. Yani çok iyi bir arkadaş olduk ve arkadan sonraki 7 yılda biz birlikte 12 tane yeni girişim kurduk ve bir zor olduğumuzu fark ettik. Hayatlardan bunu getiriyor insana. E, benim bir sosyal sorunları, üniversite yapmakta belki hatırlarsın şehir çocuğu dedik yok yapmıştım falan. Sorunları ve e, şeyleri alamakla ilgili fikrim vardı, ihtiyaçtı. Benzer meraklığında liste yapmak fikrim vardı. Biz bir arkadaşımız Elif Kalar ondan alalım. Biz bir araya gelin, siz benzer şeyi düşünüyorsunuz bir araya gelin diye. Sonra biz ihtiyaç haritasından deneyelim dedik ki de, yaz aylarında çalıştık. Yüzen dipinin sosyal paydažı vesine bir deneyelim dedik, suralım bakalım hani bizim ekosistem bunu nasıl cevap verecek? Tabii Mert'in işte ama projenin ve alt da insanın oyun gibi ilgisini çekti. halindeye veri girme, ah buradan ihtiyaçları karşılaması çok iyiyordu. Bugün yakın zamanlarda iki hafta önce 10. yıluncu malzeme yardımını ulaştık yani bugün 500 milyon TL'nin üzerinde işte Ampiyolla desteklenilen yardım yapılan birçok 81 yılını ihtiyaç karşılayan işte, yakın zamanda Avrupa Birliği'nin sosyal inovasyonu dünyadan alan kooperatif, Türkiye'de bir yeni platform kooperatif olarak yeni bir örnek kabul edilen e, yurt dışında bir hikayeye dönüştü. Aslında aklına yardımları yönetimini daha şeffaf görünür, e, daha e, hızlı hale getirmeye çalışan bir topluluğa dönüştü. 10 bin dönülüse olan 120 bin üyesi olan bir sisteme dönüştü. Ali hocam bu ee, rakamları bir daha telaffuz edelim mi? 10.000 gönüllüsü, 120.000 üyesi, e, 10 milyonuncu destek gerçekleşti. Malzeme bağışı gerçekleşti. <gülüyor> totalde 500 milyondan, 500, fazla, 500 milyon TL'den fazla yarak. bir ekonomi yarattı ihtiyaç haritası. Ne <gülüyor> kadar sürede? 6 yılda. 6 yılda. Gerçekten muazzam bir başarı ve muazzam bir fikir aslında. İhtiyaç haritası dediğimiz gibi hani senin de söylediğin gibi Mert Fırat da buradan kendisini sevgiyle anlayalım. Mert Fırat da Ali Özgür'ün aslında iki farklı fikrin bir araya gelişi ve muhteşem bir sinerji örneği ve senin de söylediğin gibi birçok dünyada da birçok ödül alan model olarak gösterilen bir girişim. Peki bu girişim yoluna nasıl devam ediyor ve bunun dışında Alajcen Özgürün yaşam öyküsü yoluna nasıl devam ediyor edecek? Ya tabii şunu da söylemek lazım kurarken hem Mert'in kültür sanat bakışı ve onun ekosistemi işte kurucularımız ilk Başarı başarılı Hazal'dı Güler Altınsoy Elif Kavurcuğan sen hani böyle bir farklı sosyal alanda projelerle kültür sanat insanlarının bir araya geldiği bir bakış sundu bu da yenilikçi. Ee, bundan sonraki hikayesi yurt dışına açılmaya çalışıyor şimdi hikaye Avrupayı bulduk ee, farklı coğrafyalarda da ihtiyaç çarptısını yakında göreceğiz onu çabalıyoruz. Ee, yine İktiric haritası bugüne kadar 12 tane daha harita üretti. Bazılarını e, hani bir bütçeyle yaptı ama bazılarında işte ücretsiz yapıyor. E, bugün hani yaptığımız işte çorbada tuzun olsun, hikayeler haritası, sanat haritası gibi yani sosyal fayda için haritalar üreten bir e, sosyal girişime dönüştü. E, o yüzden de yolculuğumla biraz böyle de devam ediyor. Peki Ali Ercan Özgürün yaşam öyküsü yolculuğunun nasıl devam edecek? Neler planlıyor Ali Ercan Özgür? Yani bu tabii çalışmaları yaptıkça insanın hani yapabileceklerini görmesi, bunları hem akramlarıyla hem yeni nesille paylaşması çok keyifli. Son dönemde özellikle son dört yılda afetlerle birlikte de çalıştık Kenan yani. sen de içindesin. Evet. afetler bir çok yükselen bir problem alanı Bizim Ayazır, İzmir, Çeçetesi, Elazığ, İzmir, sonra Maraş'ta, işte Ardeyler'de, işte sınır, Edirne'de işte mülteci olması olmuştu. Buralarda aktif çalıştık. AFET platformu gibi bir yapılarının yani kurulma sürecinde yer aldık. Şimdi AFET gönülleri üzerine çalışıyoruz. Gelecek dönemde biraz artan bu problemlere, yeni çözümler bulan, bu çözüm bulan diğer insanlarla daha çok dayanışan bir dünya içinde umarız devam edeceğiz. Umuyoruz ne güzel bir öykü ve ne güzel umarım böyle de devam eder. Bu sosyal faydaya katkı sağlamaya, yeni girişimler kurmaya devam eder. E, bugün seni programda ağırlamak benim için dediğim gibi çok büyük mutluluktu sevgili Ali e, Umarım e, dostluğumuz gibi uzun yıllar. Birlikte e, bu güzel gelişmelere, projelere tanıtlık etmeye de devam ederiz. Artık süremizin yavaş yavaş sonuna doğru da yaklaşıyoruz. Ne söylemek istersin? Ali Aleycan Özgür'ün yaşam öyküsüne baktığında, geriye dönüp baktığında... ...buradan dinleyenlerimize ne mesaj vermek istersin? Son sözlerini rica edeyim senden. ya. Yavaş. Çok sağ ol bunun için. Hakikaten geriye dönüp senin sayende bir yolculuk da olmuş oluyor. İnsan, ya Sanırım hepimizin hayatları biraz şehirle de kesişiyor. Semtler benim için da önemli. Ee, yaşadığım şehir, e, ziyaret ettiğim şehirler, orada yeni insanlar tanımak. Herhalde diyebileceğim şey, e, ins iyi insanların olduğuna inanmak lazım. Farklı şehirlerde, dünyanın çok yerinde, çok güzel insanlarla tanıştım. Onu e, yeni insanlar tanımaya, coğrafyalar tanımaya, umarım herkes meraklı olur, e, şanslı olur onları ziyaret etmek için çabalar. E, e, ve o güzelliklerden ilham alıp e, yeni hayallere yolculuk yapar diye umut ediyorum herkes için. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün programımıza konuk olduğun için, yaşam öykünü paylaştığın için bu güzel projeler için aslında insanlık adına dünyanın geleceği adına daha eşit, daha hakkaniyetli bir dünya düzeni adına yaptığınız her şey için bir kere daha teşekkür ediyorum ben de dinleyicilerimiz huzurunda. iyi ki varsın diyorum sevgili Ercan. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Tüm açıklade dinleyenlere sevgiler. Programı dinleyenlere de çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet efendim bugün programımızın konuğu sevgili Ali Ercan Özgür'dü. Az önce dinlediğiniz gibi işte bir biri ardına birçok sosyal projeyi hayata geçiren, şehriminde başlayan ve o şehrin yetiştirdiği aslında bir çocuk, o şehrin bütün zorluklarını, farklılıklarını, zenginliklerini hepsini görmüş, onu deneyimlemiş ve hayatında aldıklarını, eğitimini, yaşadıklarını, arkadaşlıklarını, deneyimini hepsini bir şekilde birleştirip bunları toplum için kullanma yönde, topluma yeni değerler yaratma yönde başarılı projelere dönüştürmüş çok değerli bir isim, çok özel bir isim. E, i̇htiyaç haritasının bugün geldiği noktanın İyi bir kez daha altını çizdik. Arkasında çok değerli isimler var. Çok değerli arkadaşlarımız var. Birçok yüreğini ortaya koymuş insan var. Umarız böyle öyküler devam eder. Ve topluma böylesine özel insanlar değer katmaya devam eder. Bizden bu haftalıkta bu kadar. Kentin Gizli Öyküleri programının sonuna geldik. İki hafta sonra salı günü saatlerimiz 16'yı gösterdiğinde bizler yine Açık Radyo'da Kentin Gizli Öyküleri programında sizlerle birlikte olacağız. Sizleri de bekliyoruz efendim. Ben Kenan Doğan. Programı istiyoruz gün Günalan ve Teknik Masa'daki Açık Radyo çalışan değerli arkadaşlarımla birlikte Sizlere sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın efendim.